113. bölüm. Artık Uhud muharebesinin genel bir değerlendirmesi yapılabilirdi. Nitekim yüce Mevla'nın vahyini taşıyan Cibrili Emin Resul Ekrem Efendimiz'i buldu, olduğu Kur'an ayetleri Sultanı Enviya Efendimizin mübarek kalbine nakşedilmeye başladı. Şayet size uhutta bir yara isabet etmişse, o kamede Bedir'de bunun benzeri olan bir yara isabet etmiştir. Biz bu önemli günleri insanlar arasında bazen lehte, bazen aleyhte olmak üzere döndürüp dururuz. Bu ise Allah Teala iman edenleri tertemiz hale getirsin, kafirleri murdar bir ölümle mahvetsin diyedir. Allah zalimleri sevmez. Uhud harbi konusunda böylece genel bir açıklama yapıldıktan sonra bunu müminlere yapılan ihtarlar takip etti. Yoksa siz içinizden iman edenlerle etmeyenleri, muharebe esnasında sebat edenlerle etmeyenleri Allah ayırt edip belli etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Halbuki siz ölümle karşılaşmadan evvel ölümü temenni ediyordunuz. Haydi bakalım işte onu gözünüzle gördünüz.'' Fakat siz seyirciler gibi bakıyordunuz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce daha nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür yahut öldürülürse siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Her kim geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremeyecektir. Allah şükredenlere mükafat verecektir. Uhud, müminler için gerçek manasıyla büyük bir imtihan olmuştu. Bu imtihanda faziletin doruk noktasına kadar tırmananlar vardı. Bu imtihanı kazanmayan ve böyle bir fazileti ellerine yüzlerine bulaştıranlar vardı. Bu ayetler onların her biriyle ilgili, her birinin gönüllerinin ta içine kadar işleyen manalar ihtiva ediyordu. Kim ne derse desin, Uhud Harbi'nde bulunan herkes, bu ayetlerin en önce kendisine hitap etmekte olduğunu hissediyor, herkes ayrı ayrı nasibini almış bulunuyordu. Bu ayetleri dinleyenlerin sözleri, Abdullah bin Cahşı, Musa bin Umeyr'i, Saad bin Rebi'yi görür gibi oluyordu. Onlar, Allah yolunda cihat etmenin, Allah yolunda sabır ve sebat göstermenin en güzel örneklerini vermişlerdi. Bu arada gözler Ebu Düzcane'ye, Ali bin Ebi Talib'e, Saad bin Ebi Vakkas'a yöneldi. Talha bin Ubeydullah'ı, Zübeyir bin Avvamup oldu. Harp meydanını birbirine katan, bir sağa bir sola saldıran, önüne geleni kesip biçen bu yiğitler gibi olmanın üzüntüsüyle doldu gönüller. Resulullah Efendimiz'in öldürüldüğü haberi üzerine, bir köşeye oturmaktan başka bir şeyi akıl edemeyenler, başlarını önlerine eğdiler. Bizi kuşların kaptığını görseniz bile ben emretmedikçe buradan ayrılmayacaksınız Buyrulmasına rağmen ayrılıp acı bir mağlubiyetin sebebini hazırlayanlar. Üzüntü içinde hatırlandı. Harp meydanını terk ederek Medine yolunu tutan yahut dağlarda geceleyenler, bu imtihanda başarılı olamamanın acısını yüreklerinde hissettiler. Yüce Mevla'nın gönderdiği ayetler.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 Nice peygamber vardır ki onlarla beraber birçok alim savaştı da Allah yolunda başlarına gelenden dolayı ümitsizliğe düşmediler. Gevşeklik göstermediler. Miskinlik etmediler. Allah sabredenleri sever. O alimlerin sözü sadece şuydu. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve yaptığımız taşkınlıkları bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Ve kafir topluluğuna karşı bize yardım et. Allah Teala da onlara dünya nimetini ve ahiret sevabının güzelliği olan cenneti verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Şu ayetlerde muharebe hakkında genel bir değerlendirmeyi ihtiva ediyor ve savaşın seyrini anlatıyordu. Gerçekten Allah size olan vaadine, siz gevşeklik gösterinceye, verilen emir konusunda münakaşa edinceye ve istediğiniz üstünlüğü size gösterdikten sonra siz isyan edinceye kadar sadık kalmıştır. Hani siz Allah'ın izniyle onu öldürüyordunuz? Sizden bir kısmı dünyayı istiyor, bir kısmı da ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi imtihan etmek için yardımını kesti. Sizi onlardan çevirdi. Bununla beraber O sizi bağışladı. Allah, müminlere karşı ikram ve ihsan sahibidir. Hatırlayın o vakti ki siz devamlı yukarı çıkıyor ve kimseye dönüp bakmıyordunuz. Halbuki peygamber ardınızdan sizi çağırıp duruyordu. Bunun üzerine Allah sizi keder üzerine kederle cezalandırdı. Elinizden çıkan zafer ve size ulaşan musibete üzülmeyesiniz diye de sonunda sizi bağışladı. Allah Teala sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Uhud Harbi'nden hemen bir gün sonra Resulullah Efendimizin davetini kabul ederek Hamraül Esed seferine çıkan ve gidip gelirken yolları yaralarından akan kanlarla sulayan mert ve yiğit insanlar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 Düşmanlarınız olan insanlar sizi hedef alarak ordu toplamış bulunuyor. Onlardan korkun dediklerinde Allah bize kafidir, ne iyi vekildir dediler. Allah'tan kendilerine ulaşan bir nimetle ikramla ve hiç fenalık dokunmadan döndüler. Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.'' Uhud'da yaralananlar birer birer ziyaret ediliyor. Onlara geçmiş olsun deniliyordu. Hayatından ümit kesilmiş olanlar da şehitlik rütbesine ulaşacakları için tebrik ediliyorlardı. Kadınların eğlencesi olmaya tahammül edemeyip silahına sarılan ve aslanlar gibi dövüşen kuzman da ağır yara alanlardan biriydi. Gelenler onu bitkin bir halde buldular. Bu haliyle bir daha dünyaya döneceği benzemiyordu. ''Tebrik ederiz seni ey kuzman. Senin o gün düşmana belalar yağdırdığına bizler Allah için şahidiz. Cennet yolculuğun mübarek olsun. Ne mutlu sana.'' dediler. Kuzman başını salladı. ''Ne müjdesinden bahsediyorsunuz. Ben sadece kamimin şerefi için dövüştüm. Böyle bir sebep olmasa dövüşmezdim.'' dedi. Gözler gözleri, gönüller gönülleri dolaştı. Gelenlerin çehresini bir üzüntü kapladı. Takdire değen bir hizmet yapan bu adamın şu sözleri karşısında oturup ağlamak bile azdı. Muharebe'yi seyreden vicdanlı bir insanın işte alelade bir savaşçı, herkes gibi o da dövüşüyor demesi mümkün değildi. Uhud'da öldürülen müşriklerin beşte biri onun kılıcı altında can vermişti. Ebu dücane nasıl takdir edilecekse Ali bin Ebi Talib'in nasıl tebrik edilmesi lazımsa kuzmanın da aynı şekilde tebrik edilmesi lazımdı. Ama adam oraya dini bir düşünce uğrunda gelmediğini Allah rızası için dövüşmediğini, yaptıklarından ahirette bir sevap beklemediğini açıkça söylüyordu. Gelenler onun yanından üzgün halde çıktı. Fakat içlerinden biri ''Siz hatırlamıyor musunuz?'' dedi. Neyi? ''Efendimizin bu adam cehennemliktir.'' dediğini, Kuzman, misafirlerini savdıktan sonra bir müddet kıvrandı. Gitgide artan acılar tahammül edilmez hale geliyordu. Bu gidişle yaraların iyi olmayacağı belliydi. Daha fazla acı çekmenin fayda getirmeyeceğini ve hayatın mutlak ölümle son bulacağını düşündü. Eli ok çantasına uzandı. Aldığı okun keskin ucunu bileğine dayadı ve olanca gücüyle çaldı. Ciğerlerine kadar işleyen bir sızıyla kavrulan yüzünde bir gerilme oldu. Kaşları ve yanakları gözlerini örtecek derecede püzüldü. Daha sonra açılan gözler, bileğinden fışkıran kanlara baktı. Tuhaf, acı bir gülümseme belirdi dudaklarında. Bir müddet sonra kıvranışları azalan, sadece halsiz, bitkin kıpırdanmalarla henüz hayatta olduğu fark edilen bir vücut vardı yatakta. Bileğinden akan kan azalıyor, azaldıkça o vücudun hayata bağlılığı da azalıyordu. Nihayet, Yüzlerdeki kasılmalar bitti. Çıkan nefes tekrar ciğerlere dönmedi. Bileklerinde pıhtılaşmaya yüz tutan kanlar, evin tavanına dikilip kalan gözler, hayat bağının koptuğunu, yatakta yatanın artık bir insan değil, bir ceset olduğunu gösteriyordu. Takdire değer bir kahramanlıkla süslediği son günlerini, bir de iman nuruyla süsleyemeyişinin kurbanı olan Kuzman, maksadına ulaşmış, kavim ve kabilesi için fedakar bir şekilde vuruşan yiğit ünvanını elde etmiş, fakat imanı reddetmiş, şehitlik rütbesine itibar etmemiş. Resulullah Efendimiz'i tasdik etme saadetinden kendini mahrum bırakmıştı. Aradan yıllar geçecek. Hadis kitaplarında şan ve şeref uğruna parmak ısırtacak kahramanlıkları yaptığı, fakat bunlar yaparken Allah'ın rızasını düşünmediği kaydedilecekti. Durum, Resulullah Efendimiz'e haber verildiği zaman ''Allahu Ekber, ben Allah'ın Resulüyüm, bu hakikate şahitlik ederim.'' dedi. Biraz sonra Bilal köşe başlarında duruyor ve ve cennete ancak İslam dinini kabul eden, iman eden girecektir. Allah Teala bu dine günahkar bir kişiyle de olsa kuvvet verir. Peygamberimiz böyle buyurdu diye sesleniyordu. Yezid bin Hatıb'ı ziyaret edenler de onun son nefeslerini verir halde buldular. Yezid gelenlerle meşgul olamayacak, konuşamayacak haldeydi. Uğrunda canını feda ettiği Rabbinin divanına varma hazırlığını tamamlamak üzereydi. Nihayet atılacak birkaç adım alınacak birkaç nefes kalmış bulunuyordu. Daha sonra elveda ey fani dünya diyecek baki aleme ve o alemin sultanına doğru yola çıkacaktı. Mübarek olsun sana cennet yolculuğu ey Yezid! Yezid belki bu sözü duymamıştı bile. Fakat babası Hatip aleyhini verdi. Nedir sizin cennet dediğiniz? Üzerlik biten bir bahçeden başka bir şey mi? Vallahi oğlumu kandırdınız ve canından ettiniz. Hatip'in gelenleri bu şekilde karşılayışı kalbine iman nurunun donmamasından ileri gelmekteydi. Misafirler üzüntüyle ayrıldılar. Peygamber Efendimiz Huzeyfe'yi çağırdı. Muharebede yanlışlıkla öldürülen babası için fidye verdi. Fakat Huzeyfe bunların hiçbirini yanında bırakmadı ve sadaka olarak dağıttı. Bir gün Nebi Ekrem Efendimiz Cabir bin Abdullah'ı gördü. Yüzünde acı bir mahzunluk vardı. Uhud'da öldürülen babasının acısını içinden atamamıştı. Seni mahzun görüyorum ey Cabir! Ey Allah'ın peygamberi! ''Biliyorsun baban öldürüldü. Bakmayan mecbur kaldığım kız kardeşlerim var. Üstelik geride ödemem lazım gelen bir sürü borç bıraktı. Allah Teala'nın arada bir perde olmaksızın yüz yüze babanla yaptığı konuşmaya haber vermemi arzu eder misin?'' ''Evet ya Resulallah.'' Allah Teala şöyle dedi. ''Ey kulum, iste benden, dilediğini vereyim. Allah'ım senden dilediğim beni tekrar dünyaya döndürmendir. Senin yolunda... İkinci defa şehit olmak istiyorum. Şu kararım kesindir. Ölenler bir daha dönmeyecektir. Rabbim, o halde geride bıraktıklarımı olsun halimi anlat. Bunun üzerine Allah Teala şu ayetleri indirdi. Ey Habibim! Sakın Allah yolunda öldürülmüş olanların ölü olduklarını zannetme. Aksine onlar diridirler. Rablerinin yanında rızıklanırlar. Allah'ın kendilerine yaptığı ikramla neşe içindedirler. Arkalarından kendilerine şehitlik rütbesiyle katılamayanlara, kendileri için hiçbir korkunun bulunmadığını ve mahzun olmadıklarını müjdelemek isterler. Allah'tan gelen bir nimeti ve ikramı müjdelemek, müminlerin ecir ve mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini haber vermek isterler. Müşriklerin Uhud'da ilk defa bozulması üzerine kaçan ve bir daha geri dönmeyenler olmuştu. Bu sebeple Mekke'ye yine Mekkelilerin mağlup oldukları haberi ulaştı. Bedir'de bir avuç insanın karşısında yenilenlerin ikinci defa yenilmesi olmayacak şey değildi. Ama bu defa iyi hazırlanan kalabalık bir orduyla gidilmişti. Bu defaki savaşta mağlubiyet değil, intikamın alındığını bildiren müjdeciler bekleniyordu. Halk... Tereddüt içindeydi. Gelen habere bir türlü inanmak istemiyorlardı. İki gün sonra Hacun mezarlığı başında duran bir adamın ''Toplanın ey Kureyş! Toplanın ey Kureyş!'' diye bağırdığını duydular. Merakla koşuşanlar vahşiyle karşılaştılar. Bir elinde meşhur harbesi vardı. Kana bulanmıştı. Diğer elinde sıcaktan kavrulmuş kararmış bir ciğer tutuyordu. Toplananları tepeden tırnağa gözden geçirdi. ''Müjdeler olsun size. Muhammed'in ve asabının tepesine musibetler yağdırdık. Onları kılıçtan geçirdik. Böyle bir mağlubiyeti onlar ömür boyu tatmamışlardır.'' dedi. ''Ciddi mi söylüyorsun ey vahşi?'' ''Biz sizin mağlup olduğunuzu duymuştuk.'' Vahşi elinde sallanan ciğeri kaldırdı. ''Bu gördüğünüz Hamza bin Abdülmuttalib'in ciğeridir. Şu harbedeki kan da onun kanı.'' Bunu söylerken harbesini, Halka doğru uzatmıştı. Daha sonra sözlerine şöyle devam etti. ''Muhammed'i ağır şekilde yaraladık. Uhud dağının eteklerini onlara mezar yaptık. Her birini kan deryası içinde, yaralı halde bırakıp döndük. Biraz sonra gelecek kadınların boyunlarında gerdanlıklar, kollarında bilezikler, bacaklarında halharlar göreceksiniz. Uhud yere serdiğimiz kişilerin vücutlarından kesilen parçalardan yapılmıştır onlar.'' Siyah bir yağ tulumunu andıran bu adamın vahşi bakışları, orada toplananların yüzlerinde kısa bir müddet dolaştı. ''Sözlerime inanmak için fazla beklemeyeceksiniz.'' dedi. Ve halk dağıldı. Vahşi ilerledi. Bir kenarda kendini beklemekte olan adamın yanına vardı. Bu adam, sahibi olan Cübeyr bin Mutiğim'di. Hafif bir sesle... ''Şimdi bana olanları anlat ey vahşi. Yani gerçek neyse onu.'' Anlaşılan vahşinin bağıra bağıra anlattıklarına Cübeyr inanmamıştı. ''Dağıt adına, uzza adına yemin ederim ki halka söylediklerimin hepsi doğrudur.'' ''Yani Hamza'yı gerçekten öldürdün öyle mi?'' ''Elbet. Otur bakalım. Anlat bana nasıl öldürdüğünü.'' Vahşi sahibinin önünde oturdu. Hamza'yı nasıl öldürdüğünü karnını nasıl yardığını, ciğerini çıkartıp hinde götürdüğünü bütün tafsilatıyla anlattı. Cübeyr merakla, neşeyle dinliyordu. Vahşi sözlerini bitirdiği zaman sırtını okşadı. Bedir gününden beri içimi yakıp kavuran ateşi söndürdün. Benim sözüm de sözdür. Bu dakikadan itibaren sen de hürriyetini elde etmiş bulunuyorsun. Ayrıca sana iyiliklerim de olacaktır, dedi. Daha sonra ordu, ordu, türlü şenliklerle Mekke'ye girdi. Kadınlar def çalıyor, şarkı söylüyor, kollarına, boyunlarına taktıkları ziynetleri gösterme hevesiyle yürüyorlardı. Ebu Süfyan evine gitmeden önce doğru Hübel Putu'nun yanına vardı. Önünde diz çöktü ve şükranlarını arz etti. Artık Bedir gününden beri kendilerine haram saydıkları koku sürünme, yıkanma ve eşleriyle birlikte yatma gibi imkanları tekrar elde etmiş bulunuyorlardı. Aydınlığa Doğru programımızın 113. bölümünü dinlediniz.